Gümüş ayna Yazan Türel Ezici Dramatürk Selma Fındıklı Yöneten Murat Atak Yapımcı İsmet Keten Efektör Ömer Atilla Ulaş Konya sanatçılar Onur Bey Hüseyin Soysalan, Gül Adviye Öztürk, Sevil Özlem Ersönmez, Banka görevlisi Cem Balcı, Sevda Füsun Günüğur, Doktor Faruk Günüğur, Teresa Hepşen Akar, Mukadder Neriman Arslan Kılıç. Türk müziğinde Türk Beşleri olarak anılan ünlü bestecilerimizden biridir Cemal Reşit Rey. Senfonilerinin, operalarının yanı sıra abi’yi Ekrem Reşit Rey ile birlikte operetler, revüler de yazmıştır. Geçim kaygısıyla yazılan bu nitelikli eserlerin ülkemizde çok sesli müziğin tanınıp sevilmesinde payı büyüktür. Şehir tiyatrolarında sahnelenen 3 saat opereti Rey kardeşlerin ve söz yazarı olarak Dönemin bir başka genç şairinin Nazım Hikmet'in imzasını taşır Lüküs hayat opereti ise Sözüyle, müziğiyle Hala dillerdedir Hey lükküs hayat, lükküs hayat Vak keyfine yan, gel ya Ne ömür şey, oh ne rahat Lükküs hayat, lükküs hayat Vak keyfine yan, gel de yat Ne ömür şey Oh ne rahat Yoktur eşin lükü Sayan Bitti Her zamanki gibi Kısa sürdü yine O münasebetsiz Programlardan biri Başlayacak şimdi Hemşire Hemşire neredesin Çabuk kulağını kıvır şu aletin... Tamam hocam... Eh. Kapattım... Kapatacaksın tabi... Hem de en süratli şekilde... Bir sürü renk... Ses... Hayal... Hareket dolduruyor şu koca salonu... Bir çöp kamyonun arkasından yerlere saçılan artıklar gibi... Bu aletin karanlık ağzından boşalıyorlar... Peş peşe üst üste yığılıyorlar Kokuşmuş çürümüş bir sürü ıvır zıvır Size öyle geliyor hocam he, Bana öyle geliyormuş Olmayan bir şeyi uydurduğumu mu söylemek istiyorsun sen? Yapmayın he? hocam beni yine yanlış anladınız Son günlerde bir de bunu çıkardınız İçeride mutfakta oturan arkadaşın... ...sen ve ötekiler... ...benim söylediğim her şey yanlış... ...her şey bana öyle geliyor... Tansiyonunuz yükselecek lütfen... Yükselirse indiririz efendim... ...onun çaresi var... ...ama beyin kirlenmesinin çaresi yok... ...yok... İnsanları bu öldürüyor... ...bak... ...bak benim beynime... ...temiz pek az yer kalmış... Öyle diyorlar Doktorlar Benim aziz Meslektaşlarım 82 yıl Yaşamış bir adamın Beyninde bu hallerin olması Tabidir <gülüyor> Çöp kutuları dolar Taşar devrilir Her şey Birbirine karışır Ayıklayamazsın Ayıklamaya gücün yetmez Siz de ayıklamayın Öyle yapıyorum zaten Aslında Beynimdekileri derleyip toplasınlar diye Yeşil barışçılardan yardım isteyebilirim Ama çok para ister ol gençler Sana mutfaktakine ödediğim paralar yeter <gülüyor> Çok şakacısınız <gülüyor> İşime de geliyor biliyor musun Ne hocam? Zihnimin ara sıra karışması Senil demans Bunama <gülüyor> Bu lüks bir hastalık Hayatım boyunca isteyip de yapamadığım Çok şeyin hürriyetini veriyor bana Konuşurken Yaparken çok eğlenceli En son çocukken Bu kadar eğlendiğimi hatırlıyorum Hastalığımı seviyorum galiba. Hmm? Gülüyorsun, gülersin tabii. Sen ve içerideki şanslı hanımlarsınız. Bu dört duvar arasında yatalak bir profesöre bakıyordu olabilirdiniz. Değil mi hemşire? Söz vermiştiniz, bana Sevil diyecektiniz. Seni desem... Hmm? sevil Se hmm. Mutfaktakinin ismi de Gül Gül hemşire hmm. Güzel isim Bizim gençliğimizde Hastanede birlikte çalıştığımız Hemşirelerin isimleri Vesile, Naime, Hafize Olurdu hep Sonra onlardan biri Benim karım oldu Çocuklarımın annesi Çocuklar nerede? Evlerindeler hocam. Peki ben neden buradayım? Ee, burası sizin eviniz de ondan. Oğlunuz ve kızınız... ...kendi çocuklarıyla, eşleriyle ee. beraber... ...kendi evlerindeler. Hmm. Güzeldi. Çok güzeldi... ...karım. Roman göçmenlerindendi. Saçları sapsarı... ...ipek gibiydi. Onu tanıyorum hocam. Nereden tanıyorsun? Ee, resimlerinden. Ha. Evet, evet. Bak orada büfenin üstünden bize bakıyor O hep böyle bakardı Güzel, hüzünlü, uzak Gümüş çerçeveye ne kadar da yakışıyor bu hal Kendimi suçlu hissetmemizi sağlamak için böyle baktığını düşünüyordum Halbuki sadece işi bırakmasını Ve ismini değiştirmesini istemiştim ondan İsmini değiştirmesini mi istemiştin Evet Sakineydi Şahende oldu Şahende mi Ay, inanamıyorum Ay. Ben bakıyorum Buyurun İyi günler Müdürümüzün selamlarıyla birlikte Profesör Onur Bey'e bankamızın yılbaşı armağanını getirdim Kim o Bankadan gelmişler. Oh. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ah, buyurun efendim. Buyurun. Ben doktor Onur akıyor. Ah, az önce bir hastamızı kaybettik. Duyduğunuz sesler o yüzdendi. E Şey ben bankanızdan geliyorum efendim. Müdür beyin selamlarıyla yeni yıl armağanınızı getirdim. Ah, siz... Ne, Noel, baba, <gülüyor> Üstü başı kar içinde Siyahlar giyinmiş bir Noel Baba Hiç görmemiştim <Gülüyor> Üstelik geç kalan bir Noel Baba Yılbaşı çoktan kutlandı O gece çamımızı süsleyip Penceremize aralık bıraktık Ama siz gelmediniz <Gülüyor> ee, O küçük paketin içinde ne var? Bilmiyorum efendim Buyurun Aa, Nasıl bilmezsiniz Bütün müşterilerinize veriyorsunuz bu paketini lerde Paketi açmamı ister misiniz? Ee, siz bilirsiniz O halde açalım Evet Bir ayna Hem de gümüş hocam Evet Sadece burnumu görebiliyorum Kocaman çirkin bir burun bu Hmm, aynalar giderek küçülüyor Geçen seneki daha büyüktü e, Bir önceki sene ondan da büyük Halbuki benim bankadaki param küçülmüyor Aksine büyüyor ah, evet, evet, evet. Aynalar küçülüyor İktisadi kriz nedeniyle olmalı Demek ki ben bankadan daha zenginim Benim param büyüyor Gümüş aynalar küçülüyor Bunda bir mesaj var Ne dersin Şahen Vallahi onu daha iyi göreceğimi sanmıştım Beni tanımadı bile Saati saatini tutmuyor Hocanın yemeğini hazırlıyordum Ben mutfağa geçiyorum hı hı. Kırılan neydi seni Su bardağı Hoca telaşla kalkınca Gitsem iyi olur Karı iyice bastırdı İyi günler Güle güle Vene süt ister misin Sevin İstemem Kar hala yağıyor mu Hem de nasıl Bak kızım çabuk pes ediyorsun Çünkü işe duygularını karıştırıyorsun Bunu yapma Ne yapayım elimde değil Gül Adam aslında çok acı çekiyor Bir aydır şu dört duvar arasında Neredeyse hapis hayatı yaşıyoruz Upuzun bir hayattan geriye kalan Acılarla pişmanlıklarla Özlemlerle kucak kucağı Bu mesleğin en tehlikeli tarafı bu Bir doktor hanımla çalışmıştım İnterniye servisinde Kadıncağız gelen her hastayla hasta oluyordu Hele de çocuklara hiç dayanamıyordu Sürekli ağlıyordu Sonunda emekliliğini istedi <gülüyor> Sanki beni anlatıyorsun <gülüyor> Abartma lütfen Sonuçta işini yapıp para kazanıyorsun Önemli olan işini iyi yapma Uyudun mu? Hı, evet Ave Maria'yı söyleyerek <gülüyor> Şu yesene hmm. O Arya'yı çok seviyor İki yıl konservatuvarda şan eğitimi almış hmm. Biliyorum Bana da anlattı hmm. Babası istemediği için Konservatuvardan ayrılıp tıp eğitimine başlamış <gülüyor> Karısının ismini değiştirdiğini de biliyor muydun? Ne? Şahende Hanım ah. Ay, Hocam Gecenin bu saatinde böyle giyinmiş Şşş, mi? Nereye sakin Çok şıksınız hocam Teşekkür ederim ee, Bir genç haber getirdi Banka müdürüyle yemek yiyeceğiz ee, Randevumuz lüks bir otelin restoranında Ay, Öyle mi? Şu deri eldivenlerimizi de giyelim evet. Şunu da Siz lüks otellerin restoranlarını bilir misiniz küçük hanımlar? Hmm? İnsanın kendini önemli hissetmesine yetecek her şey vardır orada Şık hanımlar, beyler, güler yüzlü garsonlar, fısıltılı konuşmalar Narkisos'un gölü gibi baktıkça kendi hayaline aşık olduğun koskocaman kristal aynalar Aynaları severim, büyük kristal aynalar. Evet evet Orada sıcak yumuşak ışıklar altında Orkestranın çaldığı Klasik caz eşliğinde Yenir yemek ve Mesela Atom Leaves Sonbahar yaprakları eşliğinde Bu şarkıları Chad Becker'dan öğrendik Biz, e, e, e, Trompetin ilahıydı o İlk defa 1950'lerde Amerika'da dinlemiştim onu e, Becker'ı tanır mısınız? Hmm? Ya Louis Armstrong'u? Edip Piaf'ı? Hayır hocam ha, Nereden bileceksiniz Şu müzik sandığınız gürültülerden başka ne dinliyorsunuz Hadi, ki? Hacı'yı kapatsana seveyim James Dean'i ya da Tyrone Power'ı da tanımazsınız Bu ikisi sinemanın ilahlarıydı Size bir sır vereyim mi? Beni herkes Tyrone Power'a benzetirdi Özellikle hanımlar <gülüyor> Şahende'nin rakibeleri <gülüyor> işte böyle <gülüyor> Müdür beyi daha fazla bekletmeyelim ee, Ben çıkıyorum Sağol <gülüyor> Dış kapı kilitli mi? Evet Yine kilitli mi bu kapı? Resalete bak Adam otelde beni bekliyor Yemek yiyip müzik dinleyeceğiz biraz Kaç kere söyledim sana Randevular önemlidir diye Benim randevularım Açıl Bir türlü öğretemedim bunu sana Aç şu diyorum sana Şahen de rica ederim Aç Aç şu Aç Ha şu işkence İşkence bu, bu, bu, bu, bu. Dışarı çıkmak İstiyorum Hocam Hocam Beni duyuyor musunuz Evet Gelin benimle Yavaş yavaş kalkın Teşekkür ederim Sağ dizim ah, evet. Sağ dizim Güçsüz biraz e, bu, bu şey e, Hipopotese mi Yani potasyon Eksiklik ah. Çok yorgunum Uyumak istim Ben Sevda Aha, Merhaba Sevda Hanım Nasılsınız Sağ olun. Asıl siz nasılsınız <gülüyor> Dün arayamadım geç saatlere kadar fakültedeydim Babam nasıl Bu sabah çok iyi Kahvaltısını verdim şimdi şekerleme yapıyor Gece geçirdi mi <gülüyor> Biraz hareketliydi Dışarı çıkmak istedi Haklı tabi Kış yüzünden hastane dışında doğru dürüst sokağa çıkamıyor. Sabah balkona çıkardım biraz çok hoşuna gitti. Aa, aman kapıyı kilitli tutmayı ihmal etmeyin sevilemişim. Merak etmeyin. Dün gece kapıyı yine annenizin kilitlediğini sandı. Onun ölümünü bir türlü kabullenemiyor. Bunu yapabilse düğüm çözülecek. Doktorlar da aynı kanıda. Gülemişire yok mu? Dışarı çıktı şirkete uğrayacaktı az sonra döner. Abim aradı mı? Evet... Can Bey dün sabah aramış İsviçre'den Ben uyuyordum Gül'le konuşmuş e, babanızla da tabi <gülüyor> Babanız İsviçre'den aradığını öğrenince Çok kızmış bağırmaya başlamış Ben sesine uyandım He, Onu kıskanıyor tabi İsviçre'den araması hiç işine gelmemiştir Doğudaki herhangi bir kasabadan Ya da köyden arasaydı Zevkten dört kişi olurdu baba <gülüyor> Hiç değişmedi Gençken de böyleydi O her şeyin en iyisini en güzelini Kendi için istedi Babanızla konuşacak mısınız ha, Evet lütfen <gülüyor> ha, Unutmadan hafta sonu uğrayacağım Çocuklar da dedelerini görmek istiyorlar Bekleriz bir dakika Zevda hanım ee, Hocam Uyanık mısınız hmm. Değildim ama Sayenizde uyandım <gülüyor> Kızınız telefonda ha. Buyurun Merhaba babacığım Nasılsınız İyiyim Siz Sevda Ak musunuz <Gülüyor> Hayır babacığım Ben Sevda Matiyim. Ha, Sayı siz o uzun, yağlı saçlı hipi ile evlenmiştiniz değil mi? Babanızın radikal muhalefetine rağmen evlenmiştiniz onunla. <gülüyor> evet babacığım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Fransızdı. Evet, bir Fransız mimardı. Hmm. Şu anda o çok sevdiğiniz sorunlarınızın babası. Aa, evet. Torunları e, o, Onları neden getirmiyorsun bana? Aa, biliyorsunuz okula gidiyorlar baba Hafta sonunda gelecek Şimdi kapatmak zorundayım Sizi fakülteden arıyorum Birazdan dersin başlayacak evet, evet, Ders önemli Tabii e, Öğrencilerimi hiç bekletmedim ben e, Sevda Hı, hı. Gece evden arayabilir miyim seni? Tabi babacım istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Şey... Sev, sevda... Efendim? Bilhassa... Geceleri... Kendimi çok yalnız hissediyorum. Annen... anne Şey diyecektim... Annenin gümüş aynaları nereye koyduğunu biliyor musun? Hani şu bankanın gönderdiği aynaları. Onları bulamıyorum. Salondaki büfenin çekmecesine baktınız mı? Baktım. Her yere baktım. Siz kendinizi yormayın. Geldiğimde birlikte ararız. Ha. Hoşça kalın babacığım. Tamam. Tamam kızım. Güle güle. Kulasir sahilde nešesir rüzgarin Nešeli şarkılar Yükselir sevaya Santa Lucia Santa Ba arche müzee произaalt! windapad inhalt e isnaby! Ümas behoks millest sugiule! ятlēg navime hi vi veste tiks," risak subiüla. Mums on te Ministri tehnik�ud Bu zırhlı bitmedi bit. mi şimdi? hocam. Temizlik. Temizlik! Temizlik! Bir temizlik yapılırken evde olmaktan nefret ederim kaç kere söyledim sana şahende bu işi ben hastanedeyken yap diye seni elimde süpürge toz ve zidinip dururken görmek istemiyorum diye ben bunu evden kaçırmak için elimden gelmeyi yapıyorsun sonra da eve gelmiyor diye ona ona şikayet ediyorsun sen, sen başka ne bilirsin ki Ya temizlik yaparsın ya da komşu çocukları ele doldurup onlara ders çalıştırırsın. Geceleri evden dışarı çıkmayın diye kapıyı kilitlersin. Tartışma çıkarınca da Şahin-i Azam'ın dinler, ağlarsın. Ağlarsın şey, şairi azam da kim Şahin de Ben Hayatta Her şeyi Başardım Bir tek şey Haric Seni Mutlu Etmeyi Başaramazdım Ne o ağlıyor musun Sevil Artık dayanamıyorum Şş, Sakin ol sakin ol <gülüyor> Hafta sonu ne kadar iyiydi <gülüyor> Torunlarıyla nasıl eğlendi İnanamıyorum Bir çağrışım Gerçekle bağını koparmasına yetiyor Onun derdi yalnız Hayır mı? dur peşinden gitme Bak Salondan yatak odasına geçti birazdan uyur <gülüyor> Böyle durumlarda utanıyor Bırak yalnız kalsın O zaten hep yalnız Ne demek yalnız Biz ne için buradayız Sevin Üstelik kızı oğlu arkadaşları Öğrencileri sık sık uğruyor arayıp soruyorlar Yetmez Gül Bu daha da kötü Sürekli onun hasta psikolojisini besliyorlar Eve çiçeksiz gelen birini Göstersene bana e, Yani Şu bezi uzatsana hoca görmeden Salonun tozunu alayım biraz ah. Temizlik yapılmasından hoşlanmıyorum. Bir toz zerresi görse kıyameti koparıyor. Dinliyor musun? Evet, devam et. Çocuklarının hocayı kendi evlerini almaları... ...imkansız olduğuna göre... ...onun en rahat edeceği yer... ...bir huzur evi. Evet, aynen öyle. Onun durumunda olan insanlarla bir arada olmalı. Kendine benzeyenlerle. Bu evden, bu fanustan... ...bir an önce çıkmalı. Kesinlikle çıkmalı. Anılarından... Özellikle Şahende Hanım'dan uzaklaşmalı Onun ölümünü ancak böyle kabullenebilir Üstelik bunu kolayca başarabilir Çünkü yaşamayı seviyor Güzel olan her şeyi seviyorum Sevda Hanım'a bundan söz ettim ama yanaşmıyor Duymak bile istemiyor Can Bey de çok tepkiliymiş bu konuya Saçma bir önyargı Bencilce O kadar çok rastladım ki buna Aa, Biz babalarını huzur evine atmışlar dedirtmeyiz kimse okumuşu cahili hiç fark etmiyor Hepsinin savunması aynı Ne yapalım kızım baba onların <gülüyor> Okulun son senesinde İstanbul'da bir huzur evinde staj yapmıştım Bir Fransız psikiyatri hastanesinin huzur eviydi Mutluluk evi demek daha doğru olur Ay, Dinle bak Fransız mimarisine uygun İç içe iki avluyu çepeçevre kuşatan binalar düşün Binanın ilk katı yeşil renkte ikinci katsa pembe ve vişne rengi İlk katta erkekler ikinci katta kadınlar kalıyor Koridorlarda bahçede rahibe hemşireler dolaşıyor Bahçede ağaçlar çiçekler küçük bir çardak ve bir kuş havuzu Ayy, Her yer pırıl pırıl tertemiz Sanki cennetten bir köşe <gülüyor> o zamanki müdürü Rahibe Teresa'ydı Şimdi emekli olmuş Burada Ankara'da yeğeniyle birlikte yaşıyormuş İspanyol asıllıydı Çok da güzel bir sesi vardı Akşam yemekten sonra Yaşlı Castelio piyano çalar Bayan Teresa ilahiler şarkılar söylerdi Herkes katılırdı <gülüyor> Cennet gibi bir yerde orası. Demek bayan Teresa Ankara'da yaşıyor. Peki emekli olduktan sonra neden orada kalmamış? Bilmiyorum. İlginç bir kadındı. O huzur evini ben de duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam orada kalan yaşlıların hepsi yabancıymış. Yo aralarında Türkler de vardı. Birlikte nasıl mutluydular anlatamam. Bir çoğu kendi isteğiyle gelmiş oraya. Bazıları da çocukları, yakınları tarafından yerleştirilmiş. Her dilden sohbet ediyorlardı. Fransızca, Türkçe, Rumca, İtalyanca. <gülüyor> Bahçede akşam gezmelerine çıkıyor. Poker, bir iç, satranca oynuyorlardı. Piyano, keman, ud. Hatta e, kanun çalanları bile vardı. Birbirlerine dil dersi veriyor. Bilim, seyahat, dergileri okuyorlardı. En güzeli... Artık kendilerini rahatsız etmeyen geçmişlerini, yitirdikleri kişilerle ilgili her şeyi anlatıp paylaşabilmeleriydi. Bence hocaya emelgun. Hı. Sen bu düşünceye fena sardırdın. Aa. Baksana. Hoca aradığı gümüş aynaları bulmuş. Ha. Şahinedan hanımın fotoğrafının sağına soluna dizmiş. Şunların tozunda sen alsana sevil. İyice parla. Günde en az 10 kez bakıyor bunları Son gelene hiç bakmıyor <gülüyor> İsmini son yılbaşı aynası koydu <gülüyor> Geldiği günden beri hiç hoşlanmadı o küçük aynadan hmm. Ölümü çağrıştırdığını söyledi bana Ona baktığında hiçbir şey göremiyormuş Şahinde Hanım'ın o aynayla onu çağırdığına inanıyor Hay Allah Kendi kendine neler kuruyor Aa, Unutmadan koridordaki boy aynasını da parlatalım Ona baktıkça uzun bir hayat yaşayacağına inanır belki Hiç komik değil Vallahi şaka yapmıyordum Sevin. Çaresizlikten işte. Ne konuşuyorduk biz? İstanbul'daki huzur evini konuşuyor. Ha, doğru ya. Sevda Hanım'ın böyle bir şeye razı olacağını hiç sanmam. Bir kere babasını Ankara'dan İstanbul'a dünyada göndermez. Ne fark eder? Aynı şehirde aynı evde birlikte mi yaşıyorlar sanki? Haftada sadece bir iki kez görüşüyorlar. Şahinde Hanım'ın anılarından kendini kurtarabilirse... ...adamcağızın bütün günü... Sevda Hanım'ın geleceği ya da telefon edeceği saati beklemekle geçmez Can Bey de sen zaten onu Türkiye'ye uğradığı yok Yaşlı adamın sahibi benmişim gibi dakikalardır anlatıyorsun Beni ikna etmeyi gerçekten başardın Sen de güzel hayaller kurdun o kadar Hadi şimdi işimize bakalım Hı <Gülüyor> hı Cam üşüyor musunuz? İsterseniz artık içeri girelim Hayır hayır hayır Beni öyle sarıp sarmaladın ki <gülüyor> Üşümeme imkan yok Bu evin balkonundan Gece manzarasının bu kadar güzel olduğunu unutmuşum Rüzgar bulutları dağıtmış Ankara ışıklar içinde ne güzel ...her yer pırıl pırıl seçiliyor... Ha, ...gökyüzündeki yıldızlar bile... ...dur bakayım... ...şu sol tarafta görünen Atakule... Hı hı. ...sağda Anadkabir... Evet. ...kaleyi bile görebiliyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...aklım karışık ama... ...gözlerim fena değil daha... ...ne dersin... ...sizin hiçbir şeyiniz yok hocam... ...sadece biraz sıkıntınız var... ...düzelir miyim yani... ...elbette... ...ama bunu istemelisiniz İstemediğimi mi sanıyorsun? Çok sıkıldım artık Çalışmak... ...hastaneye gitmek istiyorum Uzun ve mecburi bir tatil bu Bazen hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor Ben tatillerde bile deli gibi çalışan bir adamdım Hocam... ...bana bir söz verir misiniz? Ne sözü vereceğime bağlı Bakın Bu andan itibaren olumsuz Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz <gülüyor> Bu benim elimde değil ki kızım Zihnim karıştığı zaman Bütün olumsuzluklar Hayaller toplanıp Hücuma geçiyorlar Onlarla baş edebilirsiniz Siz aslında çok güçlü bir insansınız yani onları geri püskürtebilir miyim? Evet Bunu nasıl yapacağız? <gülüyor> Elektrik süpürgesinin sesini bastırmak için uyguladığınız yöntemle. Aa yani şarkımı söyleyeceğim En güzel en neşeli şarkılarınızı Hem de en yüksek sesinizle <gülüyor> Hemen başlayalım Ama o zaman, o zaman. Sakın hocam. <gülüyor> Gül hemşire uyuyor Uyanırsa bana çok kızar Bizi derhal içeri sokar <gülüyor> Gül ve kızınıza göre Biz şu anda çok yanlış bir şey yapıyoruz hmm, Çocuklar gibi Yaramazlık yapıyoruz <gülüyor> Ne yaramazlığı ya? Yaşıyoruz kızım Yaşıyoruz <gülüyor> <Gülüyor> Aa, ateşi var gibi Ateşini ölçelim hemşire hanım Tansiyonuna baktınız mı Tansiyonu biraz düşük ama genellikle böyle doktor e, Hocam izin verirseniz kalbinizi dinleyeyim Kalbim sapasağlam En sağlam organım o Şuna bak 20 bin anjiyo yapıp literatüre geçmiş bir hocanın kalbini dinleyecekmiş <gülüyor> Ama Hı. fena üşütmüşsünüz hocam <gülüyor> Milyonlarca yıldır insanlar üşütüyor Telaşa gerek yok gerek yok Hoca her zaman böyleydi <gülüyor> Sızlanan hastalara hiç iyi davranmazdı <gülüyor> Reçeteyi yazdım birini yollayıp aldırırsınız İlaçlara hemen başlayalım hocam Sevil yok mu? O da üşütmüş evinde dinleniyor Allah Allah Sanki sözleşip birlikte Ayaza çıkmışız gibi Şirket Sevil'in yerine birini Yollayacak bugün Ne Onun yerine Birini mi yollayacak Şirkete söyle Bu eve Sevil'den Başka bir hemşire giremez e, Sadece birkaç gün için hocam Sevil iyileşinceye kadar İstemiyorum İkisi son günlerde iyi anlaşıyorlar da Ona telefon et Söyle çabuk iyileşsin Daha birlikte Kuğulu Park'a gideceğiz onunla Karyerden kalkmadan Parkı görmek istiyorum Sonra, sonra beni Bayan Teresa ile tanıştıracak O hanımı öyle bir anlattı ki Çok merak ediyorum Bayan Teresa ile <gülüyor> tanıştıracağım tanıştır hocam Evet, evet. <gülüyor> Bunda bu kadar şaşacak ne var İstersen sen de tanış ha, Doktor da tanışsın Hep birlikte biticikteki otele kahvaltı yapmaya giderim Ha Paralar benden <gülüyor> <gülüyor> Hele siz bir iyileşin hocam gideriz Başka bir arzunuz var mı hocam <gülüyor> Ben çıkıyorum. Eksik olma doktor. Eksik oğulma. Kendimi beğendim. İyi yetiştirmişim seni. <gülüyor> Sağ olun. Doktor, eh, hastanedekilere söyle sıkı dursunlar. Yakında geliyor <gülüyor> Söylerim hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın Gül. Görüşürüz doktor. Bayan Teresa ha? Neler çeviriyorsun Sevil Hocayı oyalamak için söylemiş olmalı Piş, Yoksa bu deli kız başına iş açacak Çektikten sonra Turan'a geldi Turan'da topu Büyük İsmail'e kapatıyor Büyük İsmail'e odasında Kafeye gelen topu, topu Şenol Kaptırdı Eşenol yere yuvarlanıyordu Ondan evvel Kim yuvarladı Alo buyurun Merhaba Aygül Babam nasıl bu Merhaba. sabah Çok iyi Sevda hanım Neşesi yerinde Şu anda radyodan futbol maçını dinliyor hmm. <gülüyor> Bu garip sesler ondan mı geliyor Boks maçlarını kaçırmazdı ama futboldan hiç hoşlanmazdı Orta hakemi topu Tom. dikti Radyoyu sonuna olayım. kadar açmış Bak, olmalı. <gülüyor> bir, bir şey mı ediyor. var acaba? Unutmayalım da bir kontrol ettirelim Gül Peki Sevda Hanım Siz uğrayacak <gülüyor> mısınız bugün Sanmıyorum tez öğrencilerimle buluşacağım Aa, Sen yalnız mısın Sevil hala gelmedi mi <gülüyor> Telefon etti akşama gelecek İyi iyileşti demek Ama sen çok yoruldun Bir haftadır bütün yükü sen taşıyorsun Yorulmadım desem yalan olur Sevda Hanım Hoca şirketin göndereceği elemanı kabul etseydi Neyse geçti gitti Sevil geliyor nasılsa <gülüyor> Sevil'i bir daha yollamazlar diye istemedi elemanı Sevil'i senden de benden de daha yakın buluyor kendini Son günlerde beni çok seyrek arar oldu <gülüyor> Aman hoca iyi olsun da öyle olsun Hoca ile konuşacak mısınız? Ha, yok keyfini bozmayalım Ben gece tekrar ararım hoşça kal dilegile. Bence bu konuyu fazla büyütüyorsun değil Bak kızım Ben senin iyiliğini istiyorum tamam mı Onları <gülüyor> bir kez karşılaştırmaktan Ne çıkar anlamıyorum Bana kalırsa hiçbir şey Ama bu işi Onur Bey'in çocuklarına nasıl anlatacaksın İşte ondan endişeliyim Bu ailenin özel hayatına girmek olur Buna da hakkın yok Hakkımız yok Hayır, Ne özeli ne hakkı İşimizden olduğumuz gün anlarsın ne olduğunu Sadece bu evden değil şirketten de atılacağız Referansımızı bile vermeden kapının önüne koyarlar bizi Şuleye hemşirenin başına gelenleri ne çabuk unuttun Üstelik hiç suçu yokken O bir iftiraya uğradı İki yaşlı insanı bir parkta tanıştırmaktan daha masum ne olabilir ki Tamam nasıl istiyorsan öyle yap ama beni karıştırma bu işe Şu andan itibaren bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum Bir daha da bu konunun açılmasını istemiyorum ya, Son olarak birkaç şey söyleyeceğim Sen ifla olmaz bir romantiksin Sen sanatçı olmalıymışsın Mesela tiyatrocu sinemacı falan Senaryoyu yazdın Şimdi de sahneye koyuyorsun Parkta bir sonbahar filmini kim bilir kaç kez seyrettin Ama o filmdi bu gerçek Gerçeğin bir cephesi şu anda odasında uyuyor Öteki ise bilmem nerede İşte bu kadar of, Bayan Teresa'ya telefon edip Randevuyu ertelemek zorunda kaldığımızı söyleyeceğim Hocayı birkaç gün oyalarım O arada da Sevda Hanım'la konuşur İzini alırım oldu mu Çok iyi edersin Çünkü içerideki adam Onun vesayeti altında Resmen mi fark etmez Hastane raporlarına göre öyle Anlıyorum şey, Geç oldu sen git yat Mutfağa ben toplarım Ayağınız kayabilir Dikkat ediyorum etmesine de Dizlerime söz geçiremiyorum İsterseniz şu banka oturalım biraz Aylardır oturuyorum gülhemşire Düşsem de kalksam da Ayakta kalmaya çalışacağım <gülüyor> Kuğulara ayıp olursa <gülüyor> Bravo hocam <gülüyor> Park çok değişmiş Hı? ...yıldan yıla özelliğini kaybediyor. Heh. Eskiden ne kadar güzeldi bir parktı burası. Kuğular bile değişmiş. Kirlenmiş, örselenmiş. Üstelik sayılar da azalmış. Biz medeniyeti böyle anlıyoruz. Kağıt elba ister hocam? <gülüyor> Seni delişmen kız Bana kağıt helva yedirmek nereden aklına geldi şimdi he? Hadi yiyelim bakalım Bana da al sevin tamam şimdi dönerim Kullara yem verelim Ekmek almış mıydınız evden Aa, Evet hocam ah. Zavallılar aç Baksana Hadi. Havada kapıyorlar ekmeği Karkış tabi İnsanlar kendi dertlerini düşünce ihmal oh, ediliyor Allah. garibanlar Fark bekçileri yok mu hocam ha. Onlar ilgileniyordur Onlar insan değil mi Geçen kış Şahinle ile gelmiştik buraya Hava biraz daha ılıktı Şuradaki bankta oturup Koğuları seyretmiştik Sonra gitti Şahinde din demek gitmemiş hala oturuyor zamandır olmuyor bu nerede kaldı hocam hocam iyi misiniz eve dönelim mi neşeli şarkılar yüksekler Santa Lucia Santa Lucia, Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Hocam Hocam Işte kağıt helvalarınız geldi <gülüyor> Parktaki satıcı soğuktan korunmak için Apartman girişine sığınmış Onu aradığım için geciktim Ne oldu güldüm Bir şey yok Artık banka Oturabiliriz hanımlar Şarkı işe yaradı Sevi Ne dediniz Boş ver Sonra anlatırım Hani benim kağıt helvam İşte burada <gülüyor> buyurun Bu da senin gül Gördünüz mü hocam size verdiğim sözü tuttum Şu anda kuulu parkta Oturmuş <gülüyor> havuza karşı kağıt helva yiyoruz Evet evet Tuttun ama Ben de sana verdiğim sözü tuttum Hem de az önce Demek ki Bir bir beraberiyiz <gülüyor> Ama senin bana bir sözün daha vardı Hıh Hı? Lo importante es, elamo. Lo importante es hmm? Efendim, İspanyolca. İnsanlar için iki şeyin önemli olduğunu söylüyor. Yaşamak ve sevgi. İspanyolca. Hmm. Hmm. Tamam. Hmm, anladım şimdi anladım. <gülüyor> Siz bir <ve> harikasınız. <gülüyor> Ama hocam hmm. o konuda küçük bir pürüz var. Önce onu halletmemiz gerekiyor. Alo buyurun İyi geceler Sevda'nın benim Sevil Aa iyi geceler Özür dilerim geç saatte aramak zorunda kaldım Daha önce arayacaktım ama hocaya kitap okuyordum Dağırmışım Önemli değil Sevil çalışıyordum zaten Ne oldu olumsuz bir şey mi? Hayır hayır, hayır merak etmeyin her şey yolunda ee, Bir şey için izin isteyecektim sizden ee, Bir konser için Yarın gece <gülüyor> Bunun için benden izin istemene gerek yok Sevil Sen izinlerini babamdan alıyorsun. Bu sefer alamayacağım. Çünkü hocayı da götürmek istiyorum. Aa, i̇yi olur ama... Buna hazır mı sence? Kapalı, üstelik kalabalık bir yer. Dün parkta çok iyiydi. Bir ara küçük bir kriz geçirmiş. Hemşire... Evet öyle öyle. Ben yanlarında değildim çabuk atlatmış. Krizleri artık uzun sürmüyor zaten. Son zamanlarda durumunda gözle görülür bir iyileşme var gibi. Evet konser dinlemek ona daha iyi gelecek. Ee, önemli olan insanlarla bir arada olması. Keyifli bir ortamda normal insanlar gibi. Belki de haklısın Sevil. <gülüyor> Sen bizden daha cesur çıktın. Peki gidin ama Gülde gelsin Gelecek tabi Bir şey daha var Sevda hanım Nedir ee, Hocayı eski bir dostumla tanıştırmak istiyorum Yarın konsere o da gelecek Kim Rahibe Teresa ee, Alo Sevda hanım Aa, bu Buradayım buradayım Birden çok şaşırdım Bu hanım gerçekten rahibe mi Evet emekli olmuş bir rahibe Yani şimdi Bayan Teresa e, Tam 80 yaşında e, Onu staj yıllarımdan tanıyorum İstanbul'da staj yaptığım huzur evinin müdiresiydi Huzur evi mi? Bu sözcüğün sizi çok rahatsız ettiğini biliyorum Sevda Hanım Ama inanın ilgisi yok Bayan Teresa şu anda Ankara'da yaşıyor Yeğeniyle birlikte oturuyor Düşündüm de onu hocayla tanıştırırsak Ara sıra görüşür sohbet ederler <gülüyor> Ne de olsa aynı iklimde yaşıyorlar Sonra bayan Teresa alanında çok deneyimli Babama bu planından söz ettin mi? Pek değil Ama e, bayan Teresa'dan bir ara bahsetmiştim ona Peki Sevil onları tanıştırabilirsin <gülüyor> Çok teşekkür ederim Sevda Hanım <gülüyor> Emin olun babanız için çok iyi olacak O halde sana iyi geceler Size de Biliyordum Biliyordum Başaracağımı biliyordum Şş, Yavaş ol Sevil hocayı uyandıracaksın Hazırlan Gül Yarın akşam hep birlikte konsere gidiyoruz Sen ben Onur Bey ve, ve Bayan Teresa Tuttuğunu kopardın sonunda Bayan Teresa'nın haberi var mı bari? Olmaz olur mu onun davetlisiyiz Müzik ...lacivert elbise mi türendi mi gül... ...şubert dinlerken... ...lacivert elbise giyilmeli... ...ve bordo kravat takılmalı... ...yakanıza da kırmızı bir gül takmayı unutmayın... ...hepsi hazır hocam... ...yatağınızın üzerinde... ...sevir nerede... ...banyoda banyo yapıyor... ...laroza yasınma importanti... ...gül <gülüyor> hemşire... ...salondaki vazodan... ...bir gül verir misiniz... ...açılmamış küçük bir gonca olsun lütfen. Bunca tuhaflık içinde ben de ermiye başladım galiba. Evet. Şimdi kristal aynamıza bakıp... ...sonra tuşlarımızı yapalım. Ee, <gülüyor> Nasıl görünüyorum hanımlar ha, ha. <gülüyor> Ya gülüm nasıl duruyor Olağanüstü Aa, Sizler de iyi görünüyorsunuz <gülüyor> Hadi bakalım Öteki hanımları bekle etmeyelim e, Taksi çağırdınız mı Taksi bekliyor hocam e, Sevil Efendim? Adresi aldın mı Ne adresi ee, Hanımları evlerinden almayacak mıyız Centilmenlik bunu gerektirir Hayır hocam Bayan Teresa ve yeğeni Mukadder hanımla Konser salonunda kapıda buluşacağız Mukadder hanım mı <gülüyor> Bayan Teresa'nın yeğeni Mukadder hanım Evet <gülüyor> Biraz karışık değil mi bu <gülüyor> Mukadder hanımın babası Türk annesi İspanyol Aa, Evet anladım Bu karışık durum bizim ailede de var <gülüyor> Neyse demek öyle Onlarla salonun kapısında buluşacağız Adetler ne kadar değişmiş <gülüyor> Buna postmodern hayat biçimi diyorlar değil mi? <gülüyor> ne yapalım? Geride kalmamak için bize de uymak düşüyor Evet Çantamı verin bana Evet Hadi hanımlar Artık açın şu kapıyı İşte onları gördüm ben Kapının tam önündeler evet. Merdivenler biraz dik hocam İsterseniz koluma girin hayır, hayır, hayır. istemiyorum. Şu andan itibaren bana hasta muamelesi yapmayın Artık kendi kanatlarımla uçmanın zamanı bizi gördüler bu tarafa geliyorlar Ben neden göremiyorum Sağ taraftalar hocam Bakın şu kürklü hanım bayan Teresa yanındaki de mukadder Bayan Teresa Ne kadar dinç ve güzel görünüyor. Acaba gümüş aynayı ona ne zaman dersem hmm, Arada olabilir. Yani, ama en iyisi konserden sonra vermek galiba. E, belki de bize evlerinde bir çay ikram etmek isterler. Eski adetlere uygun olarak. İyi akşamlar Bayan Teresa. İyi akşamlar Mukadder. İyi akşamlar Sevil <gülüyor> Profesör <gülüyor> Size de iyi akşamlar Ben Gül efendim <gülüyor> Memnun oldum efendim <gülüyor> İspanyolca biliyorsunuz profesör <gülüyor> Ama ben de Türkçe biliyorum Bir karar vermemiz gerekecek <gülüyor> O zaman izin verirseniz Kararı Türkçeden yana veririm Bayan Teresa oh, Çok memnun olurum <gülüyor> Sohbet iyiydi isterseniz salona geçelim Konser başlamak üzere <gülüyor> Kral yazdığı Gümüş Ayna adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.